Bunlar hakkında da, de ki, eğer, bilselerdi cehennem ateşi daha sıcaktır, ayeti kerimesi nazil oldu. Tevbe, 9 suresi 81, bunlar Hazreti Peygamberi yolundan döndüremedi. O, cihada kesin kes çıkılacağını bildirdi. Zengin Müslümanları cihada katılacak mücahitlere nafaka vermeye çağırdı. Onları Allah yolunda fakirler için binekler temin etmeye teşvik etti. Bunun üzerine zenginler bineği olmayanlara yardımlarda bulundular, bağışlar yaptılar, bu sefer de Hazreti Osman herkesten daha çok sadaka verdi, ayrıca fakirlerin binmeleri için de 200 deve hediye etti.